Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi alleme bil kalem sallallahu alâ rasûlinâ Muhammedin ve ahlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd ve ezan ezan kemme anlamı itibariyle duyurmak demek, bildirmek demek ayet-i kerimede de ve ezanun minallâhi ve rasûlih Allah'tan ve O'nun peygamberinden bir ilamdır, bir duyurudur. Peki, ıssılahta ise اَلْ اِعْلَامُ وَقْتِ السَّلَاةِ بِالْفَادٍ مَعْلُومَةٍ اَوْ مَرْوِيَّتٍ belli lafızlar, rivayet edilen lafızlarla namaz vaktini bildirmeye ezan diyoruz. Hicretin birinci yılında meşhur kılınmıştır. Veya ikinci yıldır rivayeti de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de ezan okumuyorlar. Zaten bir dönem gizli ibadet ediyorlardı. Hazreti Ömer Müslüman olana kadar Hazreti Ömer de Müslüman olunca Efendimiz aleyhisselama gelip فَفِيمَ الْاِخْتِفَاءَ يَا ya اللّٰهِ demişti. Neden böyle gizli ibadet ediyoruz? Niçin bu din haksa Erkam'ın evinde sadece burada cemaatle namazları kılabiliyoruz. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'in bu ifadesi üzerine ikiye ayırdı onları. Bir tarafta Hazreti Hamza var, bir grubun başında Hazreti Ömer Efendimiz var. Birlikte Kabe-i Muazzama'ya gelip ilk defa açık, toplu olarak namaz kıldılar. Yani Mekke'nin büyük bölümünde, Mekke döneminin, Büyük bölümünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zaten gizli namaz kılıyorlardı Ezan Muhammed'i okumasına da Müsaade etmezlerdi Peki Medine'de ezan e, Efendimiz ashabıyla konuşuyor Birisi diyor işte bir çanımız olsun Biri borumuz olsun Onunla duyuralım Onunla bildirelim İstişareler neticesinde Abdullah bin Zeyd bin Rabbi Rüya görüyor Rüyasında Melek geliyor karşıdan Meleğe elinde bir çan var Diyor ki onu bana satar mısın? Ne yapacaksın diyor bunu Ben Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetindenim e, Bununla namaz vaktinin geldiğini onun ümmetine bildiririm diyor Ben sana daha hayırlısını öğreteyim diyor Ezan Muhammed'i ifadelerini Abdullah bin Zeyd'e rüyasında öğretiyor e, O da hemen geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a anlatıyor hadiseyi. Allah Resulü de Bilal Habeşi'ye öğret diyor bunları. İnnehu endâ sâutan minke. Onun sesi senden daha gür. Bilal Habeşi'nin sesi daha güzel değil, daha gür. Hatta bazı ifadeleri telaffuz ederken de problem yaşıyor Bilal Habeşi. İtiraz ediyorlar. Değişelim ya Resulallah. Başka birisi müezzin olsun. Vakitleri de tam tespit edemiyor vaktinde okuyamıyor. Efendimiz Ali Aleyhisselam onun için buyuruyor ki la tesahharu bi ezan Bilal. haru bi ezan bi ezan Abdullah ibn Umme Mektum. Yani Abdullah bin Umme Mektum'un ezanlarıyla sahur yapın ama Bilal yine kalsın. Bilal Habeşi yine ezan okusun. İkinci bir müezzin tayin ediyor. Fakat Bilal Habeşi almıyor. Neden? Çünkü ee, hani e, kıyamet günü boynu en uzun olanlar olacak e, müezzinler onun için İmam Şafi'ye göre namaz kıldırmaktan ezan okumak daha faziletlidir Kıyamet getirmek ve e, ezan okumak namaz kılmaktan daha faziletli Ebu Hanife'ye göre ise Hanefilere göre namaz daha faziletli çünkü Efendimiz ve Raşid Halifeler ezan okumadılar namaz kıldırdılar neden İmam Şafii öyle diyor? وَمَنْ اَحْسَنُوا قَوْلًا مِنْ مِنْ دَعَا ilallahi ve وَاَمِلَ Bu ayet-i kerimeden hareketle Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim var? Ezan Muhammedi de bir davet. İslam'ın manifestosu, İslam'ın esası. Onun için İmam Şafii böyle diyor. Peki bilal Habeşiye neden okutuyor o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Herkeste bir okuma arzusu var, isteği var. Biz okuyalım diyorlar. Bir kadın var. Kadın diyor ki evimin damına çıkardı. Orada beklerdi fecri. Otururdu oraya. Yani onda da bir ezan okuma iştiyakı var, arzusu var. Neden bu arzu var? Mekke'yi yaşamış. Mekke'de Allahu Ekber deyince köşünün üzerine taş koymuşlar sokakta süründürmüşler. Yani Allahu Ekberi bedel ödeyerek söylemiş Bilal Habeşi. Şimdi o özgürlük var, hürriyet var ve Allah'a şükür var. Onun için gecenin belki yarısında çıkıyor, bekliyor. Belki de dayanamıyor, önceden okuyor. Yani iki ezan okunurdu Medine'de. Bir Bilal Habeşin ezanı o okusun efendimiz sanki diyor yani Bilal Habeşi'yi okusun, kafasına göre okusun der gibi. Öyle değil de biraz öyle çıkıyor hadisten. Neden? Çünkü ezan okuyacak birisi varsa eğer bu hakla olacaksa Bilal'in hakkı bu. Çünkü Mekke'de sürünürken Allahu Ekber dedi. Yani Efendimizin de vefası bu sallallahu aleyhi ve sellemin. O bedelleri ödeyerek buraya geldiysen şimdi Allahu Ekber de. Yani manifestoyu Ezan Muhammediye ile duyuruyorsunuz. Yahudi boru çalıyor, öteki demiri demire vuruyor. Ama siz çıkıyorsunuz. Mezin diyor ki Allahu ekber. Allah bütün otoritelerden, güç merkezlerinden, makam sahiplerinden hepsinden daha büyük. Allahu ekberu min kulli şeyhin. Her şeyden daha büyük. Yani başta Allahu ekber'i kaç defa? Dört defa söylüyoruz. Şimdi 1.'de Diyor ki bir yerde çalışıyorsun. E şimdi namaza müsaade ediyorlar ama 15 yıl önce, 10 yıl önce Türkiye'de farklı bir durum, atmosfer vardı. Onlar farklı yerlerde olur, gelirler, giderler yani bunlar. Hizafi adam izin vermiyor sana, müdür vesaire. Ne diyor müezzin? Allahu ekbaru min Allah bu adamdan büyük diyor. Bak, onun sözü var, onun cezası var. Allah en büyük. Ya Bir iş görüşmesi yapıyorsun. Orada masada evraklar var, proje var vesaire var. Evet o projeler önemli, onlar büyük. Ama Allah'u ekberu min kulli şeyin. Allah her şeyden daha büyük. Dört defa bunu size ilan ediyor. Sonra şehadete başlıyorsunuz. Eşhedü ellâ ilâhe illallah. Yani bunu Allah'u ekber dedikten sonra şehadet. Allah'u ekber demediysen, Şahadet dilde kalır diyorsun. Yani bu kalbe inmez. Allahu ekberi kalbiyle söylemeyen adam Amerika'ya sığınır işte. Londra'ya, Paris'e oraya sığınır. Bunların gücü vardır. Bunlarsız olmadan olmaz. Ya peygamberimiz hayatında böyle bir dünya var mı? Efendimiz Mekke'yi i Mükerreme'de ve inne cundena lehumul galibun ayeti Mekke'den nazil olmuyor mu? Allah'ın orduları galip olacak sürünüyorlar sokakta ama bu ayeti okuyorlar inanıyorlar Allah'ın kitabına o diyorsa olacak diyorlar yani sen şimdi yani batı emperyalizma nasıl bir İslam istiyor ona göre bir İslam ortaya koyayım dersen bak böyle yolda kalırsın işte Allah'ın dinine onun müsaade etmediği şekil ve surette hizmet edemezsin kardeşim yani sen efendim, sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yolu menheci daha mı iyi biliyorsun? Yani o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem stratejik hata mı yaptı? Anlasaydı o da Mekkeliler ona geldiler dediler ki "Ve du law tudhinu feyudhinun. Anlaşalım. Biraz senin dinin, biraz bizim dinimiz." Yani birden böyle bizim değişmez, değişmesi dahi teklif edilemez, maddelerimizi, yasalarımızı ayaklar altına alma dediler Allah Resulüne. Bir ortak yol bulalım, ortak akıl bulalım ama Kur'an-ı Kerim قُلْ يَا يُحَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ Yani sen buraya sefere geldin, zafer Allah'tan gelecek. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ Fetih Allah'tan geliyor diyor. Hem o kadar kolay ki sonrası. Vara'aytan <gülüyor> nasyedhuluna fi dinillah afjah. Kur'an-ı Kerim'in o kelimatına baktığınız zaman orada ettasvirul <gülüyor> fenni Seyyid Kutup'un o kitapta böyle Kur'an-ı Kerim'in nazım üzerindeki özelliklerini de anlatıyor. Femen zuhziha anin nar diyorsunuz. Cehennemden adamın çıkarılışını anlatırken kelimeleri onu koymuş. Femen zuhziha diyorsun. Ne kadar zor çıkıyor adam. Ama vara'aytenna seydhuluna fi dinillah 19 yıl İslam anlatıyorsunuz. Şu kadar adam geliyor. Hudeybiye'de 1400 kişi var. O kadar ölüme biat edenler var. Ama sonrasında Hudeybiye sonrasında o imtihanı kazanıyorsunuz. Samimisiniz. Allah'ın dinini, pazarlık konusu yapmadınız. Benim gücüm bu kadar yetiyor ya Rabbi. Sen emrettin, emrettiğin gibi gidiyorum. Kapıyı açan Allah değil mi kardeşim ya? He? 15 yıl önce İmam Hatip okulları ne haldeydi? Aklınıza gelir miydi şimdi bir köye kadar İmam Hatip okulu açılsın? He? Köye İmam Hatip açılıyor. Kim yapıyor? Allah yapıyor. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ fi دِينِ اللّٰهِ يَفَّاجَٓاۜ o zaman bu din üzerinde pazarlık yapma, tahrif etme, sünneti seniye var, sünneti seniye dön. Senden önceki alimler, ulema nasıl bir yolda gittilerse sen de öyle yap. Allahu min kulli Allah bütün güç merkezlerinden daha büyük. Yani hoca yanlış yapabilir o yanlış yapabilir, ben yanlış yaparım, sen yanlış yaparsın. Peki yanlış yaptığımız zaman şeriat bize nereye gitmeyi emre diyor? Ya yu'elledine amenu ati'ullahe ve ati'ur <gülüyor> rasule ve ulil emrim minkum. Nisa suresinde değil mi? Ve Ashnaaet-Tevkirime. Ya yu'elledine amenu ati'ullahe ve ati'ur <gülüyor> resule ve ulil emrim minkum. Fe in fi şeyin Farudduhu ilallahi var Rasul 59. ayet kelime 87. sayfanın dibi yani şimdi ya eyu helledi bak ya eyu demiyor eyu gelmez eyu esasları ne işte adam tayin ediyor şimdi Yusuf Kaplan Hoca yıkılsın boğaz içi demiş rahatsız olmuşlar ya boğaz içini kim kuruyor kardeşim nerede kuruyorlar kim kuruyor Hamlin adındaki Amerikalı bir oryantalist kuruyor. 1881 yılında geliyor. İstanbul'da bir yer kiralıyor. Sonra diyor ki bu okulu Sultan Fatih İstanbul'a girerken gemileri nereden yürüttüyse oraya kuracağım diyor. Gidiyor arsa alacak kimse vermiyor. Ahmet Vefik Paşa Berlin Büyükelçisi o veriyor. Mustarip bir adamı. Alıyor oradan iki parça yer. Sonra oraya Amerikan Kolejini yapıyorlar. Ölünce 1891'de ölüyor bu Ahmet Vefik Paşa. Sultan Abdülhamite geliyor ailesi. Diyor ki paşalar camilerin hazirelerinde gömülür. Babamıza da müsaade etsen gömülse bir caminin haziresine. Diyor ki bu milletin evlatlarına madem ki çan sesini dinletti o yeri verdi. Şimdi gidin onu kayalar mezarlığına gömün kıyamete kadar orada çan sesi dinlesin. Oraya koydular. Ne dedi Hamlin? Sultan Fatih gemileri buradan yürüttü. İstanbul'u buradan aldı. Şimdi İstanbul'u alacak nesli ben buradan yetiştireceğim. Türkiye'nin en zeki evlatları nerede okuyor? Boğaz içinde ötüdü okuyor. Peki imanlı olabilir, irfan sahibi olabilir. Senin medeniyetine dair ne okuyor kardeşim? Türkiye'nin en zeki evlatları Osmanlıca biliyor mu? İslam harfleriyle okuyup yazabiliyor mu? Avrupa'da şimdi Ronsard'ı bir Fransız okuyor Gote'yi Alman okuyor Dante'yi okuyor İtalyan Peki benim kardeşim Akif'i yazdığı Şekil ve surette Türkiye'nin en zeki evladı okuyabiliyor mu? Türkiye'de işgal devam ediyor En büyük işgal Türkiye'de Olmuştur. Mısır'a geldiler Yıktılar, yok ettiler Ama Ezher'i dokunmadılar ezere, Mısır'ın dilin değişmediler senin dilin değiştiler aldılar İslam harflerini şimdi de uğraşıyor ana dilim Kürtçe diye yahu senin ana dilin İslam harfleri kardeşim bak Türk'ün elinden aldılar şimdi 50 sene önceki Akif'i okuyamıyor işte 38'de vefat eden Akif'in lisanıyla okuyamıyor onun da önüne Kürt kardeşimin önüne de 5 tane 10 tane dinsiz Marksız koymuşlar o da tutturuyor Kürt alfabesi. Yahu sen an anla bak Türk'ü ne hale getirdiler. Onu medeniyetinden, tarihinden uzaklaştırdılar. Fatih'in dilinden habersiz. Onu bırak, Yahya Kemal'i bile okuyamıyor. E Boğaziçi öttü. Yıkılsın tabii, yıkılsın derken duvarını yık demiyor adam. Ne diyor? Programını yık, emperyalizmi yık, işgali yık. Türkiye'nin en zeki evlatlarını kurban etmeyin. Böyle şey olur mu? Yani bu program değişmeli tabii. Yani İslam'ı bilmeyen, Arapça bilmiyorsa, biz İstanbul'da eserlerimizi neyle yazdık? Ebu Suud neyle yazdı kardeşim? i̇rşad Akli Selim'in dili Arapça değil mi? Ey benim zavallı Kürt kardeşim! Seni bu ümmetten koparmak için bütün filmleri oynuyorlar. Bak, şimdi İŞİD'in kucağına attılar. Bir, eğer ümmet yapısını bunlar... Millet olarak, ümmet olarak korumazsak Bir felaket başka bir felaketi sürükleyecek Arabada onu getirecekler Kür'de de getirecekler Türkiye'de getirecekler Oradan, buradan, şuradan gelecekler Girecekler, giriyorlar işte Her yer ateş çemberi Bazen oraya yanıyor Bazen şuraya yanıyor Bazen burası yanıyor Ama neticede yanan İslam coğrafyası Onun için değişmiyor Ha çerkükü yakmışlar, habadatı yakmışlar. Yani o onun ırkına bakmıyor New York yakarken. Dinine bakıyor, imanına bakıyor. Yani efendim böyle bir kültürel emperyalizm var, işgal var. Bu işgali nasıl çözecek bu ümmet? <gülüyor> ya yuhelledinâmin. Ey iman edenler, <gülüyor> ati'ullaha ve ati'ur Allah'a ve peygambere itaat edin. kimi itaat ediyorsun ya? Ziya Gökalp kim? Diyarbakır'da okumuş. En son ne okuyor? El-Munkız mined dalali okuyor İmam Gazali'ni. El-Munkızu mined dalali. Kürt değil mi bu? Peki sonra ne yazıyor? Türkçülüğün ilkelerini yazıyor. Yahu bir Kürt Türkçülüğün ilkelerini niye yazar? E Kohen Cohen Yahudi hocası olursa yazar kardeşim. Neden? Türk'ü Kürt'e, Arap'ı Müslüman'a düşman etmek için yazar. Alırlar, o zihinleri Değiştirirler, iva ederler İşte sonra böyle karşınıza çıkarırlar O da zannediyor ki ben adamım Neyin adamısın ya? Allah Resulü bak Onun dilinde bir edep var Peygamber aleyhisselam lisanına bir haya var Ama buyuruyor ki Ahmet bin Hanber rivayet ediyor Übey bin Ka'ab'dan Men te'azza bi'azail cahiliye Fel ya'zul biheni ebih buyuruyor Kim ırkıyla övünürse Irkının davasını yaparsa söyleyin ona. Babasının işte avret yerini açıkça söylüyor. Orayı yesin diyor adam. Yesin. Bunu söylerken de kinaya yapmayın diyor Allah Resulü. Neden? Çünkü bu ümmeti yıkacak en büyük bela odur. Irkçılık belasıdır. Ona oldu o oh olsun diyor. Ya ne oldu ya? He? Şimdi yüzyıl yıl önce Abdülhamid'e ihanet ettiler. Ettiler. Yani e sen de ihanet ettiğin günler var. O da ihanet değil midir? Türkçülük de ümmete ihanet değil midir? Arapçılık nasıl ihanetse, Türkçülük de ihanet değil mi kardeşim? Kürtçülük de ihanet değil mi? Allah'a ihanet, Resul'e, Peygamberi e ihanet değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap devleti mi kuruyor? Arap devleti kursaydı, Ebu Leheb yanında olurdu. Ebu Cehil yanında olurdu. Ne diyor? اِنَّا لَا نُكَذِّبُكُ Wallakin nukedibi bu bimate etibhi biz seni yalanlamıyoruz ki diyor getirdiğini yalanlıyoruz neden çünkü Aristokrasi'nin ayrıcalıklarını senin kitabın ayaklar altına alıyor artık Kureyş'e mensup olan birisi köle Bilal'den üstün değil bizim Aristokrasi'mizi yani ırka dayalı olan düzenimizi Ayaklar altına aldığından dolayı karşıyız. Yoksa biz de biliyoruz senin Muhammed'ül emin olduğunu, yalan konuşmadığını, sadakatini biz de biliyoruz. Peki ya eyyühellezîne amenu atî'un Allaha ve atî'un resûl, ve ulil emri minkum, minkum yani min ümmetil muslimîn, Müslümanların ümmetinden olacak bak. Başka değil, yani ırkı senin ırkın olabilir Dili senin dilin olabilir, senin dilini konuşabilir. Konuşur kardeşim ama sen bu adamla aynı yerde duramazsın. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Ya Rabbi bu Ebu Leheb dediğin adam benim amcam olur. En yakın evime onun eviydi. En iyi dostluk benimle onun arasında vardı. Tebbet da ebi lehebi veteb. Yani her gün amcama lanet ediyor, zoruma gidiyor dedi mi? Niye? Çünkü Allah'ın Allah boyası varsa kardeşim artık o adamla senin münasebetin İslam noktasında teşekkül etmiyor. Sadece ırkta kalıyorsa ve sen buna rağmen senin dinine düşman olan o ırkından olan adamın yanındaysan İslam'dan nasibin yok. Yalandan namaz kılma. İşte Allah Resulü tebbetiye de Ebiyle hebi veteb amcasına lanet etmiyorum ya. Ne diyor sana? Ne diyor bu sure? Amcan bile olsa diyor bak. Amcan bile olsa. Şimdi bir Gagavuz Türk'ü geliyor. Ama Müslüman değil. Orada da Afrikalı siyahı birisi geliyor. Hangisi senin kardeşin? İnnemel mu'minûne ihvâ. O senin kardeşin değil mi? Ama eğer benim bir Müslüman kardeşim şimdi... PKK'cı cuma namazı kılıyor diye Yani Marksist Leninist adam ha? Belki abdest bile almıyor Ama ümmeti bölme parçalama adına bunu yapıyor Yaptılar mı tarihte yaptılar ne zaman Bedir'de Uhud'da Hendek'te bu ümmeti çökertemeyeceklerini anladıkları zaman Efendimiz Tebük'ten geliyor artık Bizans'a meydan okuyan bir peygamber var En azından o yürek var Gelirken İçeriden sadece çökertebiliriz diyorlar. Mescid dirarı yapıyorlar. Vellezine tehazu mesden ha vellezine tehazu mesden diraran ve kufran ve tefrikan beyne'l mu'minin ve ayet devam ediyor. Peki şimdi burada ne yapıyorlar o adamlar? E İslam'ı çökertecekler. İslam'ı yıkacaklar, yok edecek bu adamlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidecek gideyim diyor ya. O adamlar yaptılar orada namaz kılayım bu adamlarla beraber. Allah Resulü gidiyor. Fakat kuran Hakim e, orada kılamasın diyor. La takun fihi ebeda Asla mesciddir ki bu ümmeti bölmek, parçalamak, yıkmak için yapılan bir mescid. Açın 107. ayet-i kerime. Tevbe suresi sayfa 204. والذين اتخذوا ve kufran وكفرا وتفريقا yıkmak için ya tefrika. Ey Maxi senin cumayla ne alakan olur ya? Sen niye cuma kılıyorsun? ha Kıldın mı cuma? Kaç defa kıldın? Daha düne kadar cenaze olduğu zaman dışarıda duruyorlardı. Neden sen cuma kılıyorsun? Watafrikam bainal mu'minin. Bu ümmeti bölmek için, parçalamak için, yeni bir oyunu sahneye sürmek için. Ve irsadal limen haraballaha ve rasuluhu min qablu. Sonraki ayet la takun fiha ebedan. Müslümansan mescitte olamazsın kardeşim. Olamazsın. Yani sen e, müsik bir türkle sen Dinsiz PKK'cı bir Kürt'le beraber olamazsın. Arap faşistliğiyle beraber olamazsın. Müslüman, Arapsan Kiminle beraber olacaksın? Müslüman, Kürd'ü, Müslüman, Türk'ü, Müslüman, Arabı. Zaten bir daha Müslüman, Türk'ü, Kürd'ü karıştırmayacak. Ne diyecek? Müslümanın diyecek kardeşim. Allah öyle diyor bize değil mi? Ne diyor? Huve semmâkumul muslimin. Allah size Müslüman adını verdi. Yani hep öyleydiniz <gülüyor> gelin 17. cüz'e 17. cüz efendim ne buyuruyor huve semmakumul muslimine min kabulu efendim Haç suresinin 78. ayet-i kerimesi en son ayet-i kerime ayetin ortası huve semmakumul muslimine min kabulu ve fi hâda min kablu dediği ne sayfa 341 341. sahife 78. ayet-i kerime surenin sonu, had suresinin son ayeti huve semmâkumul muslimin. ismi veren kim? Allah Azze ve Celle var. O veriyor ya. huve semmâkumul muslimîne min kablu yani min kabli herhi şeria bu şeriattan önce ya da min kabili el kütübi salife, önceki kitaplarda önceki kitaplarda وَفِيْ هَذَا Bu Kur'an'da da, önceki kitaplarda da, sizin adınız belli kardeşime. min قَبْلِ هَذَا الْكِتَابِ Adınız belli. Siz öyle yapma, bozma bir ümmet değilsiniz. Nasıl bir ümmetsiniz? Ta ezelden belli sizin adınız. Allah planınızı, programınızı ezel bezminde yaptı. Sen Türkçü, sen Kürtçü, sen Arapçı olamazsın kardeşim. Eğer böyle problemler varsa... O zaman gelin şimdi Nisa suresine ya eyhellezine amenu atiullaha ve atiur rasule ve ulil emrim minkum İçinizden ulul emre yani Müslüman olmayan Türkiye, Müslüman olmayan Kürde değil kime senin içindeki Müslümana itibar edeceksin yani ırkı önemli değil bunun ulul emrim ikiye ayrılır bir ulemadan olan ulul emir var bir de Umera'dan olan ulul emir var Feintenazatum fi şey'in Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz Nereye gidin? Lahe'ye gitme kardeşim bak Tamam? Onların kendi ayrıcalıklıklarını korumak için Kurdukları mahkemelere müracaat etme Orada hak arama Senin bir ilim heyetin olsun Ulema heyetin olsun Eyin tenazaatun fi şeyin ferudduhu ila Allahi ve'r-Rasul in kuntum tu'minun billahi vel Allah'a ve ahirete inanıyorsan o zaman aranızda ümmet olarak bir problem olduğu zaman alın bunu mahkemeleri değil nereye götürün Allah'a götürün kitaba götürün sünnete götürün diyor Kur'an-ı Kerim. Yani bu ümmetin sorunları olabilir diyor. Olursa bu sorunları nasıl çözeceksin? E böyle çözeceksin, Allah'a gideceksin, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gideceksin. Peki o zaman Allahu ekbaru min kulli şeyin. İslam'ın manifestosu bu, İslam'ın esası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledikten sonra ezanda neyi söylüyor? İşte sahabe Müslümanlar, Eşhedu Allahi la O zaman şahada. Eşhedü en Muhammedur Resulullah. Yani bir iman tazeliyorsun. Ama ne üzerinde iman tazeliyorsun? Allahu Ekber üzerinde. Allah en büyük dedikten sonra yolu açıyorsun. Önce bir tahliye yapıyorsun. Temizliyorsun kalbini. Sonra oraya şahadet bir tecrid harekâtıyla geliyor. Hadi hayyale sala, hayyale felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonunda bir daha diyorsun. Ne de ya çünkü dünya insansın sen, kırılıyorsun. He? Hoca bile kayboluyor ya. Müslüman, hoca okumuş birkaç tane kitap, faşizme esir olmuş. Sen kimsin ya? Allah'ın kitabını bilmiyor musun kardeşim? Müslüman değil misin sen? Müslüman faşist olur mu? Oldu işte. Abdülhamit öyle gitti. Ne oldu? Özgürlük geldi Murat. Abdülhamid gitti, Filistin'e özgürlük geldi mi kardeşim? Mısır'a özgürlük geldi mi? Cezayir'e özgürlük geldi mi? Osmanlı, Afrika'yı idare ederken, Afrika'da petrol yoktu. He? Suriye'de de yoktu, Irak'ta da yoktu. Peki Osmanlı, ümmeti dört asır himaye etti. Endülüs'te sekiz asır devam etmişti İslam. Medeniyetimiz o kadar vardı orada. Bir Müslüman kaldı mı? Yok oldu. Orayı yok ettiler. Sekiz asır orada İslam vardı. Eğer Allah Osmanlı'yı muhafız olarak göndermeseydi, Endülüs'ün başına gelen aynısı Afrika'ya da gelecekti. Endülüs'e yapanlar Afrika'ya niye yapmasınlar? Neden ondan aciz kalsınlar? Aynısını yapacaktı. Osmanlı ne yaptı diyorlar. İşte Osmanlı bunu yaptı. Afrika'da elhamdülillah, tabii ki Cenab-ı Hak takdir etmişti. Osmanlı'yı muhafız göndermişti. Peki Osmanlı gidince ne oldu? Bir asırdır ümmetin acılarını, ızdıraplarını görüyorsunuz. Allah onu haber veriyor Kur'an'ında. Veladine <gülüyor> kefaru bazıhum avliahu bazı. İlla tef'aluhu. Küfrün arasında kurduğu ittifakı siz kuramazsanız, İlla tef'aluhu onu yapamazsanız ne olur sonra? Veladine kefaru bazıhum avliahu bazı illa tef'aluhu. Tekun fitnetun fil ardayı Yeryüzünde büyük bir fitne Ve fesadun kebir Büyük bir fesat olur işte Görüyorsunuz yani bugün seni yakmıyor Ama yarın ne biliyorsun seni yakmayacak ha Suriyeli'yi şimdi kovmak istiyor E yarın belki tersi olacak Türkiye'de medreseler kapandığı zaman Hocalarımız gidip nerede okudular Şam'a gittiler Savaş hocam anlatmıştı Mayın tarlalarından giderdik diyor, pasaport yok, İslam ülkeleri arasına o engelleri koymuşlar. Yani İstanbul'dan kalkıp adam Şam'a gidemiyor işte, yok pasaport, mayın tarlalarından geçiyorsunuz, ilim okumaya öyle gidiyorsunuz. Hastalandım diyor, verem oldu, hastaneye düştüm, bir Arap faşist doktoru atacak beni hastaneden, yani tedavi olmuyor diye, e zaten haberleşme yok vesaire yok. Ee, İhvan-ı Müslimine mensup bir doktor geldi Dedi ki bu adamlar seni atacaklar Bu hastaneyi Abdülhamid Han Hazretleri yaptı buraya Kesinlikle o evraklara imza atmayacaksın Şimdi ikisi de Arap Biri faşist Arap Biri Hasan el-Benna'nın talebesi Arap Yani kim kime dost Müslüman Müslüman'ın dostudur kardeşim İnnemel mu'minûne ihva. Yani şimdi faşist bir Arap düşmanlık yaptı diye Müslüman Arap kardeşime ben düşman olabilir miyim? Olur mu böyle bir şey? Ebu Cehil Arap değil mi? Sisi Arap değil mi? He? Niye Mursi'ye düşman? E Madem Arap Arap'ın dostudur o halde Sisi'yi neden ne yapsa koydular? He? Bunlar Araba Arap olduğundan dolayı ona değil Müslüman olduğundan dolayı ona düşman. Tıpkı Ebu Cehil Müslüman diye Efendimiz Aleyhisselam'a düşman olduğu gibi peki ezan bir manifesto yani İslam'ın günde 5 defa özetini minareden müezzinler söylüyor. Onun için Hanefi mezhebinde racih olan görüşe göre, raci olan görüşe göre ezanı Muhammedi'yi tekrar etmek nedir? Vaciptir kardeşim. Vacip. Ezan okunuyorsa, Kur'an-ı Kerim okuyorsan bile kapatacaksın Kur'an-ı Kerimi. Ne yapacaksın? Ezan Muhammediye'yi dinleyeceksin. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceksin. Yani vacip, onu söyleyeceksin hayatına, onu taşıyacaksın. Yeniden şehadet diyeceksin, yeniden saadet diyeceksin. Dünyada ne kadar saadet şekilleri varsa, onlar sadece Allah'ın dininde diyeceksin. Onun için tercih edilen görüşe göre, Hanefi mezhebinde bu vacip kardeşim kapatıyorsun ama vaz ediyorsan, ders anlatıyorsan yani ona devam edebilirsin. Ona devam edersin. Ama Kur'an-ı Kerim okuyorsan kendin yapıyorsun. Dolayısıyla kapatırsın Kur'an-ı Kerim'i. Sonra tekrar devam edersin. Ama vaz ediyorsan evaza devam et. Kur'an-ı Kerim müstakil olduğundan dolayı kapatıp Allahu Ekber Allahu Ekber tekrar ediyorsunuz. Sadece hayal sala Hayyal el-felâ ifadesine girince orada ne diyorsunuz? Lâ havle ve lâ kuvvete illâ Yani la havle demek günahtan korunmak ancak senin himayenle olur ya Rabbi. Ve lâ kuvvete alâ't tâa. İtaadede kuvvetim ancak senin fazlınla, ihsanınla olur. La havle ve lâ kuvvete illâ derken ne diyormuşuz? La havle. Günahtan ''Ancak senin lütfunla korunabiliriz.'' ''Ve kuvvete ve lâ kuvvete ale ta'a illa billâh.'' ''İtaate de ancak senin kuvvetin, kudretinle takat getirebilirim.'' La havle ve lâ kuvvete illa billâhil aleyil azîm.'' Yani şimdi masiyet ne? Namaza gitmemek. İtaat ne? Namaza gitmek. Senin himayen, senin bereketinle ben bunu yapabilirim ya Rabbi. Peki neden hayale selah hayale felah? Yani sanki burada bir alay istihza olur diye müezzin bunları söylerken tekrar etmiyorsunuz. Hani adam hadi namaza diyor. Siz de diyorsun, hadi namaza. Yani İslam'la alay edilmesin diye. He? İslam'la alay edilmesin diye peki bunun delili nedir? Neden böyle diyorlar? Gelin şimdi hangi Maide Suresi'nin 58. ayet-i kerimesi 118. sayfe. ve izenadeytum iles salati tehazuhu ha huzwa ha huzwan ve la ibad alkebenum kavmul Sayfanın başı 118. ayet-i kerime ve izenadeytum ile salat etخذوها huzwa ve Şeyi nadeytu mil salah. Yani efendim siz namaza çağırdığınız zaman ne yaptılar onu? Onu efendim namaza çağrıldığınız zaman onu alay yaptılar, eğlence yaptılar. Evet. Namaza çağırıyorsunuz. Onu alay ve eğlence yaptılar. Peki işte bu ayet-i kerimeye o da girer. Ne girer? Adam Salah diyor yani. Tam bunu anlatmaz ama bu da delaleten oraya girer. Hadi namaza diyor. Müslüman dinini alaya vasıla ve vesile yapmayacak. Onun için eğer böyle bir zümre var, böyle bir yürüh varsa onların yanında... La havle ve la kuvvet hem onların yanında hem başka yerde hayâle salâh, hayâlel felâh ifadeleri söylenirken La havle ve la kuvvete illâ billâhil alîhil Azim diyecek. ezan bittikten sonra da Allahümme rabbe hadi dağveti tâmme ve salatil kâime âti Muhammedenil vesîlete vel fadîle ve bağthu makâmen mehmûdenillezî ve attâ Buhari'nin, Müslim'in rivayet ettiği bu duayı okuyacak kardeşim. Peki, şimdi o halde hicretin bir ya da ikinci yılında farklı rivayetler var. Kim rüyada görüyor? Abdullah bin Zeyd bin Abdürabbi. Bilal-i e ezan okuyunca Hazreti Ömer geliyor. Ben de aynı rüyayı gördüm diyor. O zaman ezan gökten geliyor yani. Nasıl? E, rüya ile geliyor. Efendimiz de onu onaylıyor, takrir ediyor. Madem ki ezan-ı Muhammed'i şiari İslam'dır, İslam'ın alametidir. Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görmüyor rüyasında ya da ona vahiy olarak gelmiyor da sahabi görüyor. Neden? Çünkü içinde ne var? Ne diyor Hasan bin Sabit? Günde beş defa müezzinler senin adını yüceltiyor ya Resulallah. Cenab-ı Hakk'ın ismi azamıyla beraber ismiyle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da adını günde beş defa minarelerde müezzinler ilan ediyorlar. Münafıklar, Yahudiler diyeceklerdi ki bak peygambere hani her gün yüksek yerlerde adını tekrar ettiriyor. Bu onun şahsi davasıdır. Demesinler diye Cenab-ı Hak bunu bir rüya vasıtasıyla ümmete bildiriyor. Ama bir rivayet de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta ezan Muhammediye'yi aynı ifadeleriyle duyuyor ama belki de böyle bir endişeden dolayı istişareye açıyor. Sonra işte Abdullah bin Zeyd görüyor. O da malumlarınız Efendimiz'e o kadar muhabbeti olan bir sahabi ki o ezan ezanı, ezanı Bilal-i Habeşi okuyor, Belki o da istiyor ezan okumayı. Bilal'e okutuyor Efendimiz. O da kâmet getiriyor. Abdullah bin Zeyd, o da kâmet getiriyor. Efendimiz vefat ettiği zaman Abdullah bin Zeyd evinde, hurma bahçesinde. Hurmalarıyla meşgul oluyor. Oğlu geliyor yanına. Diyor ki, baba şu an itibariyle Allah Resulü Aleyhisselam ahireti irtihal etti. Elini kaldırıyor. Allahümme ezhib basari diyor. Gözlerimi al ya Rabbi. Eğer Medine sokaklarında bu gözler Allah Resulü'nü görmeyecekse görmesinler Ya Rabbi diyor. Son anları öyle o halde geçiyor. Hani Üstad diyor ya, Allah'ın kalp gözü görmesi için dünya gözlerini kapattığı adam. Abdullah bin Abbas'ı ile sahabi de var, son anlarında gözlerini kaybedenler, o da o kadroya ait.